Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in Allahümme Allimna bime yenfa'una ve enfa'na Bime allemtena inneke ala kulli şeyin kadir Allah şahit Muhterem kardeşlerim bugünkü dersimizde Allah'ın adının Anılmadığı meclislerde Oturmaktan bulunmaktan Sakınmak gerektiği hususunda Olacak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresi 18. ayette şöyle buyuruyor. Meyyel fizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid. İnsan hiçbir söz söylemesin ki onun yanında hazır bekleyen onun konuştuklarını, onun ağzından çıkanları kaydeden bir melek yanında hazır bulunmasın. Yani insanın ağzından ne çıkıyorsa, ne konuşuyorsa onu kaydeden mutlaka bir melek yanı başında hazır bulunuyor. An Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu, kâle kâle Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle dedi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men qâ'ede mek'eden lem yezkur illâhe fîhî kânet aleyhi minallâhi tira. Her kim bir mecliste, bir yerde oturur da o mecliste, o mekanda Allah'ın adını anmadan, anmazsa o mecliste bulunduğu, oturduğu yer kıyamet günü kendisi için o an kendisi için bir pişmanlık vesilesi olur. Umen ittaca mudja'an la yezkuru Allah'a fihi Allah tirah. Yine her kim bir yerde uzanır da yatak olsun yatağına olsun veya bir mekanda uzanır da o uzandığı mekanda Allah'ın adını anmazsa o uzandığı yer o an kendisi için kıyamet gününde bir pişmanlık vesilesi olur Adı Allah'ın adını anmadığından dolayı Hadise Ebu Davud rivayet etmiş kardeşlerim Ebu Davud hadis numarası 4856 İmam Elbani'de Mişketül Mesabihte hadisin sahih olduğunu belirtmiş. Ve anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine Ebu Hurayra'dan rivayet olunduğuna göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Me celese kavmun meclisen, lem Allah fîhî ve lem yusallû ala nebiyyihim illa kâne aleyhim tiratun, Fəinşa azbehum ve inşa qafar alhum. Bir kavim, bir topluluk, bir yerde bir mecliste oturur da Allah'ın adını anmaz, Peygamberleri, Nebileri, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulunmazsa bu mecliste bulunmaları, bu anları, bu davranışları kıyamet gününde kendilerine pişmanlık olarak döner. Yani bu davranışlarından dolayı kıyamet gününde pişmanlık duyacaklardır. Allah Allah Teala dilerse bu hareketlerinden, bu davranışlarından, yani Allah'ın adını anmadık, anmadıklarından ve nebileri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulunmadıklarından dolayı Allah Teala dilerse onları azap eder, dilerse Onları bağışlar. Hadisi, Tirmizi rivayet etmiş kardeşlerim. Hadis numarası, Tirmizi'de 3380. İmam de Rahimahullahu Teala, Sahihül Camii'de hadisin sahih olduğunu belirtmiş. An ibn Umar'a radiyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Umar'dan rivayet olunduğuna göre, o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Le tukthirul kelame bi gayri bi gayri Allah'ın adını anmadan çok konuşmayın. Yani Allah'ın adını anılma Allah'ın adını anmadan sözle çok söz söylemeyin. Çok konuşmayın. "Fe inne kethrete'l kelame bi gayri zikrillah kasvetul kasvetun lil kalb." Allah'ın adını anmadan konuşmak kalplerin katılığına sebep olur. Kalplerin katılaşmasına sebep olur. Ve inne eb'aden nâsi minallâhi el kalbul qasi. Şüphe yok ki insanlar içerisinde Allah'a en uzak olanlar kalpleri katı olanlardır. Katı kalpli olanlardır. Hadisi de Tirmizi rivayet etmiş kardeşlerim. Tirmizi'deki hadis numarası 2411. Tirmizi hadis hakkında Hasan'ın garip demiştir. Abdülkadir'l-Arnavut rahimahullahu teala e, Cami'ul usul adlı eserinde hadisin hasen olduğunu belirtmiş. Aziz kardeşlerim bu toplandığımız meclisler bir araya geldiğimiz yerler Allah'ın adı adının anıldığı yerlerdir. Yani bizler buraya toplanmamızın, bir araya gelmemizin sebebi Allah'ın adını anmak, onun dinini insanlara öğretmek, bir şeyler dilimizin döndüğünce insanlara anlatmak anlatmaktır. Dolayısıyla bu yerler ilim meclisleridir, ilim halkalarıdır. Bu yerlerin Allah katındaki ecri fazileti çok büyüktür. Allah'ın adının anılmadığı yerlere gelince, oralarda Allah'ın adı anılmaz. Mesela kahvehaneler, ondan sonra insanların adının Allah'ın adını adını anmadıkları, Peygamberleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selamda bulunmadıkları yerler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu okuduğumuz hadislerinde. Yerilmiş, çirkin görülmüştür. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bu meclislerde bulunmaktan nehyetmiş ve bu gibi yerlerde bulunduğumuz takdirde kıyamet gününde bizler için bir noksanlık ayrıca bir pişmanlık olduğunu bizlere haber vermiştir. Çünkü insan bu gibi yerlerde bulunduğu zaman vakitlerini Allah'ın rızasına uygun olarak değerlendirmiş olmuyorlar. Aksine vakitlerini Allah'ın istemediği şekilde kaybetmiş oluyorlar. Kendilerine fayda vermeyen bir şekilde kaybetmiş oluyorlar. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi, okuduğumuz hadisinden anlaşıldığı üzere bu, vakit, bu meclislerde bulunduğumuz zaman bu meclisler kalplerin katılaşmasına sebep oluyor. Onun için, onun için bu meclislerde bulunan kimseler Allah'ın dini için bir şeyler anlatıldığı zaman kalplere onu onun için yumuşa yumuşamıyor, aksine kalpleri katılaşıyor. Bu gibi yerlere gelmekten imtina ediyorlar. Peki bu ayeti kerimeden ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu hadislerinden ne istifade ediyoruz kardeşlerim? Birincisi Allah'ın adını anmadan çokça konuşmanın insana fayda değil zarar getireceğini. Dolayısıyla Allahu Teala'nın Kaf Suresi 18. ayette buyurduğu gibi yanı başında her konuştuğunu kaydeden bir meleğin meleğin olduğunu Bizlere haber veriyor. Bununla iyi ve kötü ne konuşuyorsak lehimize veya aleyhimize kaydedildiğini bilmemiz gerektiğini bu ayeti kerimeden ve hadisi şeriflerden öğrenmiş oluyoruz. Peki Allah'ın adını anmak hangi türlü olur? İstigfar getirmekle yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demekle veya Şimdi yaptığımız gibi bir şeyler öğrenmekle, Allah'ın dinini anlatmakla, İslam'ı anlatmakla bu Allah'ın adını almış oluyoruz. Aynı şekilde insanlara iyiliği emretmek, onları kötülükten nehyetmek, yasaklamak bunların hepsi Allah'ın adını anmaya girer. Aynı mevzuya girer. Yine bu ayet, kerime ve hadisi şeriflerden şunu anlıyoruz kardeşlerim. Allah'ın adının anılmadığı meclislerde bulunmaktan şiddetle kaçınmak gerekir. Eğer Allah'ın adı anılmıyorsa bir mecliste veya Allah'ın diniyle alay ediliyorsa o meclisli mecliste o oturumda kesinlikle bulunmamamız gerekiyor. Bu gibi ilim meclislerine Allah'ın adı, adının anıldığı yerlere gelmeye, burada hazır bulunmaya bizzat gayret etmemiz gerekir. Yine bu ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz kardeşlerim. Allah'ın adını anmadan çokça konuşmak, yani insana fayda vermeyen, dünya ve ahiretine fayda vermeyen bir şeyleri konuşmak, insanın kalbinin katılaşmasına sebep oluyor. Kalbin katılaşması da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de haber verdiği şekliyle Allahu Teala'dan uzaklaşmaya sebep oluyor. Yani bir kimsenin kalbi katılaşıyorsa o kimse Allah'tan uzaklaşıyor demektir. Allahu Teala bizleri adının anıldığı, dininin yücel dininin anlatıldığı ilim meclislerinde bulunan Müslümanlardan kardeşlerimizden eylesin bizleri. Allah hepinizden razı olsun. Namazlarımızı kılalım ondan sonra başka programlarımız olacak. Vakiro davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve